Hadisi şerifte beş şey beş şeye bedeldir buyurulmuştur. Yani beş fena haslet vardır. İşlenildiği takdirde işleyenlerin başına beş bela gelir demektir. Bu belalar cezalardır. 1- bir, bir kavim ahitlerini bozdukları zaman Allah Teala da onların düşmanlarını kendilerine galip kılacaktır. Yani gerek Allah Teala'ya ve gerekse kendi aralarındaki ahitlerini bir millet bozarsa, buna ceza olarak Allah Teala o milletin düşmanlarını kendilerine musallat kılar. Böylece ahdin bozulması, düşmanın galebe çalmasına sebep olur. 2- Allah Teala'nın indirmiş olduğundan, kitap ve sünnetten başkasıyla hükmettikleri zaman, muhakkak aralarında yoksulluk aşikar olur. Bilerek veya bilmeyerek, Allah Teala'nın göndermiş olduğu Kur'an, Peygamberin beyan buyurmuş olduğu hadisten başkasıyla hükmedilmiş kavimlerde yoksulluk ifşa olunur, çoğalır. 3- Zina kendilerinde faaş olduğu zaman muhakkak onlarda da ölüm çoğalır. Yani bir toplum kendi aralarındaki zinayı görüp bildikleri halde men etmezlerse muhakkak Allah Teala da o kavme ölümü sevk eder. Önceki milletlerin başlarına gelen pek çok belalar zina yüzündendir. Nitekim Beni İsrail'in fertleri zina ettiklerinden pek çok belalara mahkum olmuşlardır.